Hadis külliyesinde, şeref meydanında, güneş gibi parlayan bir eser. Tahkimi Sadat, şerhi mişkat. Bizim zamanımızda, birçok bitne kapıları açılmıştır. Sırat-ı müstakim üzerinde olan, zavatlar da azalmıştır. Şerefli milletimizin, Özellikle yavrularımızın dimalarını şaşırtan bazıları, sap kalpli bu yavruları hadisin benliğine değil de kendi benliklerine davet etmektedirler. Bunun içindir ki Mişkat adlı bu eser öncelikle Allah'ın ve Resulünün hadisi şeriflerine hizmet etmek ve tüm Müslümanların itikatte, ahlakta, zikirde ve siyerde ihtiyacını gidermek için kaleme alınmıştır. Şimdilik üç cildinde peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinin açıklanmasıyla sizlerin kütüphanenizin baş köşesine yerleştireceğiniz Mişkat adlı Dilara yayınlarının neşretmiş olduğu bu eserin basılacak diğer ciltlerinin de bir an önce elinize ulaşması için sabırsızlanacaksınız. Mutlaka alın, okuyun, okutun. Siparişleriniz için telefon numaramız 0246 232 33 21. Şimdi hemen arayın.